İlim için dışarı çılıp da derslere katılabilir mi kadın? Burada alimlerimiz, ustalarımız diyorlar ki bir kadın diyor eğer kocasından ders alamayacaksa yani kocası ona ders verecek güçte değilse o zaman kendi cinsinden yani aynı başka mesela kocası bu konuda ilmi yok yani kocasına Allah'ın emir ve yasaklarını ya da farz ilmi öğretecek seviyede değil. O zaman o kadın mesela aynı cinsinden olan bir kadınla ders alır. Eğer hakikaten hakkı yerde de böyle bir kadın yoksa, tamam mı? Ondan sonra mesela camilerde ders veriliyorsa ve gidip gelirken, aynen daha önceden anlattığımız gibi gidişinde ve gelişinde erkeklere karışmayacaksa ve Allah'ın emir ve yasaklarını koruyacaksa ve erkeklere karışmayacaksa o zaman camide Erkekler bir kısımda dinlerken kadınlar da daha başka bir kısımda ne yapar? Orada alimlerin derslerinden faydalanabilir. Mesela burada Söyüde Arabistan'da camiler mesela iki kısımdır. Ya üst seviyeyi kadınlara ayırıyorlar veya alt seviyeyi böyle ikiye bölmüşler. Orada mikrofonlar var. Burada mikrofonlar var. Ve alim ders verirken Altta erkekler dinliyor, yukarıda kadınlar dinliyor ve bu şekilde hem erkekler hem kadınlar bu alimlerin derslerinden faydalanıyorlar. Burada Söğüde Arabistan'da yani erkeklerden daha çok kalabalık öğrenci ilim talebesi olan kadın kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz katılıyor. Nice burada mesela nice ilim öğrencisi olan kadınlar var. Orada da böyle bir şey varsa gitmekte bir beys yoktur. Ama ilk önce kocasından öğrenmesi gerekiyor. Kocası yapamıyorsa babasından. Babası da böyle bir ilim seviyesine sahip değilse abisinden, amcasından, dayısından, teyzesinden. Bundan yoksa kadınlardan. Kadından yoksa o zaman ne yapar? Kitaplar alır. Okul yazarlığı yoksa kasetler alır ve bu kasetlerden kendini yetiştir, yetiştirir. Tamam mı? Kodası yani babası izin vermezse çok ilim etmeye, Kocası izin vermezse ilim talebet mevbet yapmaya. Eğer işte o zaman kocası hakikaten farz kadın farz ilmini bilmiyorsa farz ilimden yoksun ise kocası da bilmiyorsa ve kocası da ona engel oluyorsa alimlerimiz diyorlar ki bu kadın Ders almak için gideceği yerde fitnes sos konusu değilse gidişinde ve gelişinde Allah'ın emir ve yasaklarını koruyacaksa tamam mı yani masiyete düşmeyecekse o zaman kocası izin vermezse bile kadın orada gidip Allah'ın farz kılmış olduğu farz-ı ayn ilimi öğrenmekle mükelleftir.